Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergiyi dinliyorsunuz. Restore Film günlerini konuşacağımızı söylemiştik programın başında. 5 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Bu e, çorak kültür sanat ortamında bir su gibi gözükte adeta bizim gözümüze. E, zira 13'üne kadar devam edecek. Hafta sonu etkinliği diyebiliriz bir çeşit. 5 Ağustos 6 Ağustos yani Cumartesi Pazar ve diğer hafta Cuma Cumartesi Pazar şeklinde devam ediyor. Ben kısaca programdan bahsettim ama stüdyoda asıl bütün Restore Film günlerini konuşmak üzere iki konuğumuzu ağırlıyoruz. Buse Yıldırım telefon hattımıza kendisi bu festivalin yapımcısı ve Nagihan Uskan da küratörlüğünü üstlenmiş durumda. Kendisi de stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba. Topluca. Merhaba. Evet hoş geldiniz Buse Hanım ve Nagihan Hanım. Bekos Kundra fabrikasında gerçekleşiyor. Bir süredir ismini duyuyoruz. Kültür sanat haritasında aslında pin ettik diyebiliriz ama Restore Film ee, günleriyle de ayrıntısına ilk defa konuşacağız. Aslına bakarsanız Beykos Kundura fabrikası nedir, e, neler yapılmakta ve neler hedeflenmekte diye. Bursa Hanım, bu konuda aslında yardımınızı e, alacağız denilebilir. Evet Beykos Kundura Fabrikası e, bir e, uzunca bir süre aslında atılık kalmış bir e, endüstriyel miras e, alanı olarak görülebilir. Ama e, çok da kısa deneme denemeyecek bir e, süre zarfı e, boyunca da aslında buraya dair muhteri projeler e, düşünülmüş bildiğimiz kadarıyla. E, kısa bir anlatır mısınız? Son e, bu güne gelene kadar ki e, tasarruflar neydi şu anda? Ne fonksiyonlarla kullanılmakta? Ve Restore Film günlerinin manasını da e, kısaca değerlendirip Nagihan Hanım'a sorularımızı yönlendirelim istiyoruz. E, Beykoz Kundura e, her kitapimizin bildiği zaten yaklaşık son 12 yıldır e, film medyasi çekimlerini ev sahipliği yapıyor ve bu tamamıyla çok tesadüf ve romantik bir şekilde başlamıştır. E, yani sanat yönetmenleri ve uygulacı yapımcıların e, mekan arayışı e, sırasında uğradığı ve e, keşfettiği mekan oldu. Evet. Aslında Osmanlı'dan beri gelen önemli bir endüstriyel değeri var. Kültürel anlamda. İstanbul'un en büyük fabrikalarından biri. Yaklaşık 2. Mut döneminde kurulduğunu varsayıyoruz. Bir tane Abdülhamit döneminde Hamidiye Kırası olarak binalar grubumuz var. Hem tarihi niteliği ikinci dereceden Ha, bu bazı ön görünümüyle de e, otobüsün nitelikli e, bir karakteristik bir e, mekan o bir Kuz bunun getirdiği, getirdiği zorluklar var e, fakat bunu en güzel şekilde e, yaratıcı endüstri keşfetti ve e, tüm bu e, biyokritik süreç çelçevesinde aslında e, bu metruk yerlerin e, yeni hikayeler yazdı e, yaratıcı endüstri yani hem moda çekimlerinden tutun Uzun mesaj e, sinema filmleri, e, en popüler televizyon dizileri. E, burada e, hayat buldu ve bir nevi aslında ayakkabı fabrikasından hikaye fabrikasına dönüştü. E, tabii evet. ki de fabrika döneminde de Sümerbank'a geçerek yani aslında tüm Türkiye'ye e, deri ma, e, deri ve kundura e, mamulleri e, tedarik eden bir fabrika olmuş. 99'da kapanıyor. Zaten 80 sonrası tamamıyla değişen ekonomik politikasının e, sonucu olarak e, verimliliği azalıyor ve e, yani 2004'te özelleştirilmeden itibaren e, bir film fabrikasına dönüşüyor. Ve bizim hep hedefimiz aslında bu restorasyon ve dönüşüm sürecinde e, yani sadece e, bir turizm amaçlı satılması rağmen sadece ...kapalı bir mekan değil ama kendi değerini de bilen ve yaşatabilecek bir mekanı dönüştürmekte. Bu anlamda uzun zamandır e, saha tarımaları yaparak, hı hı. E, biraz okuyarak, e, bir kötü sanat inşa etmek istedik. E, Restorasyonu devam ediyor Belkut Kunca'nın e, etap etap. Bir kısmı e, başlandı, devam eden e, binalar var... Ve ileride e, fabrikanın zamanında buhar üreten e, mekanı Kazan dairesinde e, sinema ve tiyatro salonu olmak üzere iki ayrı salona dönüştürmeye planlıyoruz. Ve şu an hmm. devam ediyor çalışmalar. Tabi bu e, süreç içinde biz biraz e, ufak etkinlikler yapalım. Şu an var olan e, haleyle e, neler yapabiliriz diye. Böyle beyin fıtınları yapıyorduk ve e, Nagi Hanım'la yollarımız kesişti. sesi sinema günlerini zaten yakından takip ediyorduk. Ve ee, tabi bu eski bir fabrika Restore ediliyor ee, ve Aynı zamanda eskiden de e, Neler yapılıyordu Bunun bir keşfi de e, bu, Bir partisiydi aslında restorasyonun Çünkü e, Herhangi bir e, binalara herhangi bir hikaye atfetmek haksızlık oluyor. O sebeple biz de Sözlü Tarih Projesi'ni geliştirdik. Hı hı. E, 2015 yılında başladım ben Tarih Vakfı'yla bu projeyi. Arkasından Saadet Özhan'la beraber devam ettik derken aslında tüm bu yapmak istediğimiz, ileride yapmak istediğimiz tüm kultusuna, etkinlikle bir nevi zaten Sümerbank zamanında yapıldığını keşfettik. İşçilerin e, kendi sineması olduğunu, hatta projeksiyon makinamız hala duruyor, kömürle çalışan Yugoslav yapımı bir e, Projeksiyon. Ee, ve aslında neden biz bunu yeniden canlandırmıyoruz diye ee, bir e, fikir gelişti. Ee, bu sebeple de e, aslında restoran fabrikalarda restore filmler gösterelim diye evet. e, bir fikir geliştirdik ve hayatı geçirdik. Bu tarih çalışmasından bir parça daha bahsetmek belki iyi olabilir diye düşünüyoruz. Bu süreçte zaten hazır, hal hazırda Beykoz Kundra fabrikasının içinde film gösterinin yapıldığı da ortaya çıktı ama bu çok kıymetli en restore e, film günlerinin mesela açılış gününü sadece e, düşündüğümüzdeki birazdan düşünce e, konuşacağız. Hem Lumia Kardeşler hem Faroçkin'in filmleri de çok ilginç bir diyaloğa giriyor ama bununla beraber nasıl bir kapsamda saadet özenle olan çalışma e, sürmekte. O da hafıza küratörü olarak kaydedilmiş restoratifim film günlerinde. Nasıl devam ediyor Hı -hı. hafıza çalışması? E, neler yapıldı bugüne kadar? E, şöyle, aslında e, projenin hedefi daha çok e, ilk fikri e, özelleştirme şartlanmasında sunulan e, bize yapma şartından çıktı. Yani e, tarihi değeri olan makineler etkili kişiler tarafından o bir süreçti ve bunu yaşadıktan sonra o, o sadece korunaklı bir şekilde ayrıldı ama fakat bunların hikayeleri eksik. Hikayeler eksik çünkü Sünnep Bank ektisadi dışında e, çok araştırılmamış, biraz bakir kalan bir alan akademik anlamda. Hmm. Ve e, yaptığımız tüm arşiv taramalarında e, çok büyük eksiklikler vardı. Yani adı sosyal hayat bir kere e, hmm. kaydedilmiştir. Mesela ki o e, sadece Dergilenen klasik bir anlayışından yola çıkarak daha dinamik bir hale nasıl getirebiliriz? Sonucunda sahne <gülüyor> binalar ve tüm mekanda bu da yaşamında var olan bir hafıza da aslında buna, buna dönüşebilirdi. Ve bu araştırma için bu dinamik, dinamizmi aslında ararken ortaya çıktı bu hikaye arama yolculuğu. <gülüyor> Şu an yaklaşık 80 düştük. E, hepsi farklı e, alanlarda ve farklı dönemden çalışta onları özellikle çok dikkat ediyoruz hı hı. E, ve e, yani tek anıt yani o kadar çok hikaye var ki burada. yani işçiliği bu vakula geldiklerini biliyoruz o valarda vapul, başlayan aşklardan tutsun. E, yani e, bantı e, özellikle sigara içmek için e, durdurup işte e, hazırlık işte sigara içmeinin hesabının yapılırken kadar hızlı, kaç dakikada e, ayakkabı üretimi yani o ince hesaplarının yapılır hayranlık <gülüyor> e, yemekhaneden çıkan lezzetli yemeklerden e, verilen konserler, sünnet düğünleri e, caz dinleyerek memurların yediği yemekler e, fabrikada, öğlen tatillerinde yüz, yüzme sefalarından tutun yani burada bir hayat vardı aslında fabrikada kurulan ilişki bir baba ilişkisi gibiydi çalışanlardan hep onu düşünüyorduk ee, ve bütün hikayeleri aslında biriktirerek biz de e, belki bunu bir merkeze dönüştürmen bir e, açık aşive dönüştürüp aslında herkesin faydalanabileceği bir hmm. e, birim haline getirme hedefliyoruz ileride evet. bu da yakın <gülüyor> gelecekte yapılacak e, projeler arasında Böylelikle aslında hikayenin hepsi keşfi, belki de birçok bizim şu anki beraber bu etkin gibi birçok etkinliği, projeye, filme, akademik araştırmaya ilham verebilecek bir hikaye olacak ileride. Kesinlikle. Yaşadığımız çağa da aslında bir ışık tutacakmış gibi, zira bahsettiğiniz fabrika alanında işçiler orada bir yaşam alanı kurmuşlar. Az önce konuşuyorduk stüdyodan Agan Hanımla da. Bir örneğin işte Bostanları olduğundan ya da işte öyle bir bahçecilik bir çeşit bahçecilik yaptıklarından hı hı. bile ya da orada düğünler yap yapıldığından bile bahsediliyor ki hani günümüzde birinin işyeriyle böyle bir ilişkiyi kurduğuna şahit olmayız. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi orası tartışılır başka bir şey galiba. Hani bir şey. Evet, <gülüyor> Fabrikada şey. olmasa ama nostaljiden de ziyade bir hafızayı getiriyor galiba <gülüyor> ee, ve aslında o arşivin açılmasında merakla bekliyoruz diyebiliriz yani galiba bu vesileyle umarız orası da yolunda gider deyip belki Nagihan Hanım'a dönebiliriz burada. Evet, ee... Bu Restore Film Günü'nin küratörü olarak evet. buradasınız. Filmlerin ortaklıkları diyelim, işçilere anlatması, işçilerin hayatlarını anlatması. Kısaca temayı Açıklamanızı evet. isteyeceğiz. Aslında her şey e, biraz Buse ile yollarımız kesiştikten sonra e, tabii sözlü tarihle ve hafızayla kurdukları ilişki üzerinden de e, biraz gelişti. Evet. Çok etkilendim e, bu kadar hassas yaklaşmalarına e, konuya ve bu kadar Hı -hı. Hani, minimal hikayeleri bir araya getirmelerine. Onun üzerinden hafızayla sinema e, ilişkisini nasıl geliştirebiliriz diye kafa yorduk. Restore filmlerde bunun e, en güzel aslında formülüydü. <gülüyor> e, bu senin de bahsettiği gibi sessiz sinema günleri devam ettiriyorum 3 e, evet. yıldır. E, buna sesli filmleri de katalım ama ortak özellikleri de restore edilmiş filmler olmaları e, <gülüyor> olsun. <gülüyor> e, ve restore edilmiş bir mekanda e, bu filmleri e, seyredelim. Ee, tabii bir eski fabrika kundura fabrikası ee, tabii ki işçiler fabrika e, ve fabrikanın aslında sinema ile kurduğu ilişki ilk filmin bir fabrikadan çıkış filmi olması evet, <gülüyor> ee, evet. Ee, bunun gibi bir sürü bir araya geldi bir yandan da tabii arşiv meselesini de unutmadık ee, hı hı. bazı güncel sanatçılar arşivi değerlendirerek günümüze yeniden e, filmler katan Bill Morrison gibi Harun Faruk'i gibi hı hı. E, bu yönetmenleri de ee, aynı şekilde programımıza kattık. Aynı şekilde Karus Maki gibi bir kibritçi kızı Hı -hı. bambaşka bir e, kimlikle yeniden yaratan e, bir kibritçi kız filmi de e, programın Hı -hı. içinde. E, böyle bir anlayışla yaklaştık aslında. Filmlerin ortak özelliklerini böyle e, evet. özetleyebilirim. Nerede gösterilecek bir kocaman bir kompleks edilecek <gülüyor> bir yer yerler aslında. Evet, aslında. Nasıl bir ortam? E, açık havada olacak boğaza hı. karşı terasta e, hı hı. o yüzden çok çok güzel bir mekan hakikaten e, özellikle burada e, fabrikaya dair filmin bir fabrikada e, evet. seyrediliyor olması da ayrı bir güzellik örneğin ayakkabılar filmi e, bir kundura fabrikasında sedecek. Bu da birçok hafızayı e, canlandıracak diye umuyoruz. Evet. <gülüyor> Sizin seçki <gülüyor> süreciniz nasıl oldu? Eminim pek çok filmi izleme e, ihtimali var. vardı burada. Evet aslında biraz şöyle bir şey oldu da diyebilirim bu filmlerde burada izlenmek istediklerini söylediler bana gibi bir şey oldu yani hem filmleri bir araya getirme hem de bu filmi burada seyretmeliyiz mutlaka bu film bu fabrikada seyredilmeli gibi bir fikir de vardı filmlerin bir araya gelmesinde. <Gülüyor> Ee, böyle birçoğu hafızamda zaten kalan filmlerdi. Hı -hı. Ee, bir şekilde o sahneler ki birçok kızdaki fabrika sahnesi işte shoes'daki e, Eva bunun gibi e, karakterler hafızamda kalmıştı. Bu Hı -hı. şekilde e, yavaş yavaş bir araya geldi. Bazılarını tekrardan da tabi seyrettim. Ünlü e, olup olmayacağını. Şey. Aynen. E, örneğin Fransa'da yapılan bir Restore Filmler Festivali var. İsmi Tutla Memoir e, Dünyanın tüm belleği. Bunun aslında bir filmden geldiğini biliyordum. Alain Röne'nin bir hı hı. filmi. Bu filmi bir tekrar izledim bu gözle. Aslında Beykoz Kunduran'ın da arşive ve hafızaya yaklaşımına ne kadar yakın durduğunu e, anladım. Bizim festivali de çok güzel özetleyebileceğini düşündüm. Biraz açabilir bir film... misiniz bu kısmını? E, bu aslında e, yani. E, Filmle festival paralelliği biraz daha açmanız. Tabii ki. E, bu film aslında Alain Röne e, bir film ısmarlanıyor kendisine. Evet. Fransa'daki ulusal kütüphanenin belgeselini çekmesini istiyorlar ve evet. e, inanılmaz deneysel bir iş çıkartıyor kendisi. Bütün evet. e, kitaplıklar arasında dolanarak kamerayı böyle gezdirerek anlatıcı sesiyle... E, buraları anlatıyor bize ama inanılmaz bir e, görsel ve <gülüyor> anlatının bir arada olması ve o hafızanın ne kadar aslında önemsendiğini, yıllar öncesinde çekilen bir film, ne kadar değer verildiği üzerine o varlığa bir kültürel mirasa ne büyük önem verildiği. Biz de aslında biraz film mirası üzerinden evet. gitmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok paralel programımız evet, var. Evet 60 sene öncesinin filmi, Alain Röner'in filmi onu da söylemek lazım. Evet Bilmiyorum. 60 sene öncesi kütüphaneye olan Yaklaşım da aslında bayağı hayretler verici. Evet. Keza evet. şu 1916 yapımı ki Kardeşler Seçkisi diye yakalanan sinemanın başına gidiyoruz. Zaten çalıştı onlarla e, yapıyorsunuz. Fabrikadan çıkan e, işçilerle beraber Asli zamanlar olduğunu söyleyelim. Modern Times'ın olması da aslında evet, güzel işte. bir bağlam İşaret. kaydırma <gülüyor> olarak okunabilir galiba. Bu Lumia <gülüyor> kardeşler Faroçki ve Charlie Chaplin cumartesi günü, ilk günün yani evet. programı içerisinde Aynen. yer alıyor. Bu arada sosyal medya hesaplarına yönlendirmek isterim de isterim dinleyicileri. Restore, film günlerinin aktif bir sosyal medya hesabı var. E ama şunu da atlamayalım. E, kimi filmleri müzik eşliği olacak. Bu da e, ...aslında bir tür gelenek... ...özellikle sessiz filmlere eşlik edilmesi... ...ama hatırlatmakta... E, ...yaral var galiba... ...bir, o, bir de Elif Kaynakçı'nın küratörlüğünü yaptığı... ...bir özel bölüm... ...ikisinden de kısaca bahsetmenizi istesem. Evet. E, müzisyenler... ...sessiz filmlerimizi canlı müzikle gösteriyoruz... E, ...buna çok önemsiyoruz özellikle... ...bunu yaparken de aslında... ...filmin ruhuna en, en yakın kim olabilir... E, ...bu... Aslında çok hassas bir mesele e, canlı müzik meselesi hani görüntünün üzerine çıkmadan müzik yapabilecek evet. o görüntüyü aşağıdan besleyebilecek e, türler. ...arayışındayız biraz. Evet. E, Uninvited Jazz Band... E, ...bu anlamda e, Chaplin'lerimize... ...bastır Keaton'larımıza... ...sessiz sinema günlerinde de ilk yıldan beri... ...çok güzel performanslar e, Hı -hı. sunuyordu. Hı -hı. Onları bu sefer de bırakmadık. Hı -hı. <gülüyor> evet, aslında biraz böyle de bir şey oldu. İlk yıldan beri çalıştığımız bazı müzisyenler... E, ...böyle zamanla kendilerini de aşmaya başladılar. Hı -hı. E, onları da şimdi açık hava sinemasında... ...tekrar seyretmek... ...gerçekten şahane olacak şimdi diye düşünüyorum. Öyle olacak, evet. Burak Ayrancı da... Öyle bir e, müzisyenimiz ilk yıldan beri o da bizimle cello ile eşlik edecek. Hı hı. E, bu bahsettiğiniz kadınlar seçkisine e, çalışan kadınlar iş başında seçkisine birazdan bahsedeceğim hı hı. ondan. Hı hı. Gonca Varol e, klavyesiyle Shuus filmine. Ee, eşlik edecek. O da bir kadın filmi. Dedik bir kadın müzisyenimiz olsun. Öyle bir e... harika. <gülüyor> gönderme. Mim sağladık. Evet. Evet. evet zaten ekibimiz de tamamen kadınlardan oluşuyor. <gülüyor> böyle. <mi? gülüyor> evet Evet. Evet. evet. Onu bir hakikaten <gülüyor> evet. kaçmıyor aslında gözden söyleyecek. Evet. Teknik ekibimiz, ekibimizden özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar arasında erkekler de var. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir kadın gücü var burada yani. Onu da <gülüyor> söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Replikastan tanıdığımız arkadaşlar Metropolis filmine, up uzun Metropolis filmine eşlik edecekler. Umarım onlar için de büyük bir yük olmamıştır. 156 dakikalık uzun versiyonu, son kopyası Arjantin'den bulunan kayıp parçalarında eklenerek bir araya geldi. 2010 yılında bir araya geldi. Uzun kopyası Metropolis Bu filmine. açıdan da çok kıymetli aslında Restore. Film günlerine katılmak ya Frist metropolisinin metropolisinin görmediğiniz parçaları da e, olacak bu günler içerisinde. Evet aynen. Evet kadınlar iş başındadık belki bir kısa Hı -hı. açıklayabiliriz. E, Elif Röngen e, Amsterdam'da bulunan I Film Enstitü'nün e, arşivinin başında. E, Hı -hı bize çok danışmanlık vermiş, çok fikir vermiş ve zihin açmış bir insan. İlk baştan evet. beri sessiz sinema konusunda gerçekten hevesimizi gittikçe artıran örnek aldığımız biri. Hı -hı. Bu seçkiyi de aslında tabii aynı gün kadınlar, kadın işçiler üzerine filmler var. 6 Ağustos'ta 6 Ağustos evet. günü. Karışmakin'in kibritçi kızı, işte Ayakkabılar filmi Lois Weber'in ve aynı şekilde Elif'in bu seçkisi bulunuyor. Hı -hı. Süfrejetlerin Mücadeleleri sonu, Birinci Dünya Savaşı dönemi aslında kadın rolünde ee, değişiklikler, kadının iş dünyasında ne gibi yeni konumlar elde ettiği biraz bunun üzerine Hı -hı. gelişiyor filmler. Hı -hı. Ee, bunun arasında bomba yapımında çalışan kadınlar da var. Hı -hı. Ee, biraz böyle şey filmler oluyor, eğitici filmler Hı -hı. E, bunlar. Nasıl yapıldığını gösteriyor film. Başından sonuna kadar hani o üretim sahnesi Hı -hı. fabrikanın içine giriyoruz biraz. Ee, dantel üretimi de var e, içinde. İyi, böyle <gülüyor> değişik bir uçtan bir ucağı e, böyle kadın figürleriyle karşılaşabiliyoruz. Ee, bunu da işte söylediğimiz gibi Burak Ayrancı müziğini bırakacağım. Evet, Nagel Uskan küratörü Restro Film Günler'in e, ayrıntılarını ondan aldık. Bu iki hafta sonu boyunca Beykoz Kumra fabrikasında gerçekleşecek. epek kıymetli bir etkinlik hakikaten. kültürel sanat çevresi için ve telefon attığımızda da sizi bir bekletiyoruz bu Hanım. Kusura bakmayın. Restore Film Günleri'nin yapımcısı ve sanat yönetmeni bizlerle beraber de açık radyoda. Açık de Beykoz Kundra Fabrikası'nın mahiyetini konuştuk aslında bu Hanım'la ama çok daha aşina olmayan dinleyicilerimiz vardır. Uzak gelebilir kimilerine. Takım tüyolar, ulaşım yöntemlerine dahi söyleyeceklerimiz olabilir diye düşündük. Evet, evet, biraz merkezinden uzak. Bu kadar en, en güzel tarafı da biraz kendine e, has bir e, lokasyonda oluyor olması. E, İstanbul'un bayağı kuzeyinde kalıyor tabii. E, Boğaz'ın e, ön görünümü. Tam Taravik otelin karşısında kalıyor. Fakat bütün ön yargılaşan bir e, etkinlik yapmak istedik. Ve Beşiktaş'tan tipten kaldırıyoruz e, etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlarımıza. Hı hı. Böylelikle aslında bir nevi e, Boğaz turda yapmış olacaklar. Beşiktaş'tan evet. e, e, İstanbul Boğazı'nın e, tabi kadar. kadar. E, Bekut Kumban'ın kendi iskelesi de var. E, aynı bir nevi bu canlandırmayı da yapıyor. Yani Çünkü e, fabrikaya çalışmaya gelen işçi ve memurlar gibi e, biz de iskeleyelim. Genellikle. Seyirci olarak geleceğiz. Evet. <gülüyor> ve e, film seyredeceğiz yani. Ve e, aynı zamanda şunu belirtmekte fayda var. E, yeni Kundura terasında olacak. Yani Açıkama'da. E, o bina da imar olarak geçer. E, 50'li yıllarda Çekoslavakların revizyonuna giriyor o e, Onların çok büyük desteği var teknik anlamda sabikanın verilmesinde. E, ve onların e, mimarisini çizdiği ve yaptırdığı bina. Hatta o binanın inşa edildiği dönemleri e, gören kişilerle de biz görüşmeler genelde çok etkileyiciydi. <gülüyor> e, bence modern mimari için Türkiye'de önemli bir e, bina. Bauhaus eski beni aslında görebiliyorsunuz özellikle merdiven yapısından. E, e, bence yani bu çok daha hassas bir şey yani böyle nitelikli e, bir, bir binada bu de yapıyor <gülüyor> olmamız. E, yani, yani gidip e... görmek için Beykoz Kundra Fabrikası'nın Restro Film günleri zaten çok çok iyi bir vesile. Yani hem mekanı mümkün olduğu kadar deneyimlemek hem de bu güzel seçkiye şahit olma kaynağında önemli diye düşünüyoruz hakikaten. Biz de onu da belirtmeden geçmeyelim. Cumartesi, pazar günleri olan gösterimler için 6.30'da tekniler var bu arada. 11 Ağustos'taki gösterim için de akşam 7'de biz dergide tekrar ederiz zaten evet. tüm bu hı hı. şeyleri, ayrıntıları onda belirttim. Restore nokta film de bu arada web mecrası Restore Film Günleri ne dair ayrıntı oradan da ulaşmak mümkün aslında. Evet ve böylece sonuna geldik gibi söyleşimizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Pursan Hanım, Menağan Hanım? Son bir konuşma belki. teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. ben her ve ekibimize imsasıyla hep Yeni bir şey keşfederim binalarında, ağaçlarında. Şimdi öyle bir deneyim oldu. Ee, ve İstanbul'u yeniden seveceğimiz bir e, etkinlik deneyimi olmasını diliyorum herkes için. Çok teşekkürler. Aynen evet. katılıyorum bu senin bu son söylediğine. İstanbul'u baştan <gülüyor> sevmek için. Evet. <gülüyor> Belki bir sebep. Evet. Restore film günlerim. Evet. evet. Buse Yıldırım <gülüyor> ve Nagiha Nuskan bizlerleydi. 5 10 Ağustos tarihlerinde Restore film günleri var. Çok teşekkürler ikinize de. Sağ olun. Değil Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.